ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenler iseniz, şu fetih ne zamanmış diyorlar. De ki, fetih, kıyamet günü, inkâr edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.